بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ن ح م د ه و نستعيد نعم ن س ت غ ف ر ه ح ن ع و ذ بالله م ن شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا م ن ي ه د ي ح ن ل ح ن نحن نحن له و م ن ي ض ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح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 どうぞ。S <S <ess iz im> E, komşuluk hakkı en son üzerinde olduğumuz komşuluk hakkı konusunu inşallah bitiriyoruz. Allah Mesih Beyler ise. Evet bugünkü hadisimiz 66 numaralı bab 119 numaralı ribayet. Evet. İnsan komşuya eziyet etmemelidir. Ebu Hüleyr Radiyallahu anh anının an, an, şöyle dediği çetilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve senemez. Ey Allah'ın Resulü falan kadarım geceyi ibadetle geçirir, gönül üzeri bulmuş tutar, çalışır ve sadaka verir. Fakat dili ve komşularına eziyet、e e、verir denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadında hayır yoktur. O cehennem halkınlarındır buyurdu. Asa falan kadın ise farz namazlarını kılar, ya yağ almış beynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet、e、etmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O kadın cennet edildi. Evet. Kişi komşusuna eziyet etmemelidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama deniyor ki Ey Allah'ın Resulü falanca kadın geceleyin kalkar, gece namazı kılar. Gündüzleri oruç tutar. Bazı şeyler yapar. İnfak eder, sadaka verir. Fakat bütün bunlara rağmen yani bütün bu hayırların yanında bir de Dili ile komşusuna eziyet eder. Dili ile. Kardeşlerim burada ee, soran kişi dikkat ettiyse siz falanca kadın diyor yani isminizi zikretmiyor. Burada da eğer herhangi bir maslahat yoksa isminizi zikretmemek daha güzeldir. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki. O kadında hayır yoktur, o kadın cehennem ehlinindendir.、Evet. Bu da kardeşlerim dilin ne kadar büyük bir musibet olduğunu. Aslında dil nedir? Güzel bir organ değil mi? Kaya kullanıldığı zaman, Allah için döndüğü zaman nedir? İnsanların cennetine girmeme meselesi. Aynı zamanda eğer dili kötü kullanırsanız, Hani bir anca yok televizyon dendi, bilgisayar dendi ya, bu da bir nimet. Eğer hayra kullanırsanız sizi ne yapar? Hayra teşvik eder, hayra götürür. Ama ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İnsanları diyor yüzüstü cehenneme atmalarına sebep olan dilleriyle kazandıklarından başka bir şey değildir, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın bu rivayette de kadın, öyle bir kadın ne yapıyor? Ne yapıyor? Gece namazı kılıyor. Ne yapıyor? Gündüzleri oruç tutuyor. Dahası ne yapıyor? Çalışıyor veya bir şeyler yapıyor ve ne yapıyor? Sadaka veriyor. Ama bütün bunlara rağmen diliyle komşusuna eziyet edilir. Demek ki kardeşlerim, burada dilin büyük bir tehlikesine işaret ediyor. İşaret var. Demek ki oruç veya gece namazı Demek ki dilin yaptığı bazı eziyetleri ne yapamıyor ortadan kaldıramıyor. Onun getirdiği belayı veya getirdiği günahı, musibeti yok edemiyor. Aynı zamanda bu rivayete baktığımız zaman da komşul hakkı, işte yapmaya devam ettiğimiz ve yine kulluk hakkından bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki komşusuna eziyet eden kimsede hayır yokmuş kardeşlerim. Allah'da bu、e, dille ezyetten kast mı? Dille ezyet küfreder, dedikodusunu yapar, ona diliyle、e, saldırır.、Evet. Yedik, evet. Evet. Diliyle insan diline nasıl ezyet eder? Ona küfreder, onu kötü söz söyler. Bu tür rivayetlere baktığımız zaman kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhü'dan gelen bir müflis hadisi var. Bildiğiniz gibi bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki müflis nedir bilir misiniz müflis kimdir? Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü müflis o kimsedir ki bizden herhangi bir malı parası olmayan kimse veya、yani、parasını malını kaybetmiş kimsedir diyor. Bunun üzerine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetimden müflis olan iflas etmiş kimse odur ki kıyamet günü getirilir diyor. Bu adamın namaz, oruç ve zekatla alakalı yani oruç namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, zekat vermiştir. Bununla alakalı neyi vardır? Sevapları vardır. Angar dolu yani. Sonra diyor kıyamet günü getirildiği zaman bu kimse falanca kimseye sönmüştür. Dilin afeti mi? Sövmek. Falanca kitleye iftira atmıştır. Dilin afeti mi? Dille yapılan şey mi? Falanca kimsenin malını yemiştir. Falanca kimsenin kalını dökmüştür ve falanca kimseye de dövmüştür diyor. Vurmuştur. Daha sonra getirilir o kimse onun hasenatından alır. Diğeri getirir onun hasenatından alır. Diğeri getirir onun hasenatı alır. Ta ki o kimsenin bütün iyilikleri bitene kadar diyor. Eğer diyor hüküm verilir ve hala devam ederse ondan sonra onun hata, o kimselerin hatalarından alıp o kimseye verilir ve böylelikle de cehenneme atılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gördünüz mü dilin belasını? Yani hem sövüyor hem iftira ediyor bununla beraber başkalarının malını yiyor haksız yere zulmediyor ve yine başkalarının haksız yere kanunu döküyor ve yine başkasına ne yapıyor? Darp ediyor diyor. Dövüyor, vuruyor, seviyor, sayıyor. Böyle kimse, Kıyamet günü bolca namaz sevabıyla da gelse, bolca oruç sevabıyla da gelse, bolca zekat sevabıyla da gelse, ne yapılacak? Bütün herkes, yani boynuzsuz kuş, kurban, ne yapacak? Boynuzlu dan, boynuzlu koştan, kurbandan ne yapacaktır? Muhakkak hakkını alacak. İşte bu kimse ne yapacaktı? Onlara hasenatını, iyilikleri dağıtılacak ve kimse kendisine hiçbir şey kalmayacak ve cehenneme atılacaktır diyor Allah Resulü Aleyhissel. Tıpkı bu hadiste olduğu gibi kardeşler. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bir kadın var. Bu kadın farz namazları kılar. Yani gece namazı yok, sadece farzları kılıyor.、Evet. Ne diyor? Yaptığı Yani suyunu alınmış peynir, keş peynir mi dersiniz? Keş mi derler? Bilmiyorum. Kurutulmuş keş,、e, peynir,、peş. keş herhalde, keş peynir diyorlar veya kuru peynir. Bunları yapar, bununla sadaka verir. Yani az bir şey. Ve ne yapar? Fakat buna rağmen hiç kimseye zulmetmez, hiç kimseye ezici etmez diyor. Bunun üzerine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o kadın cennete hileden. Yani biraz önceki kadına bakın, ceci namazı kılıyor, sadaka veriyor. Yani biraz bu kadından sevap olarak yani yaptıkları şey olarak kat kat üstün. Ama ne yapıyor? Komşusuna diliyle ezici ediyor. Bu ise sadece fazlamlarları kılıyor, <gülüyor> yaptığı o keş peynirle veya kuru peynirle sadaka veriyor, fakat hiç kimseye ezici etmiyor kardeşler. O da ne diyor? İşte o da. Ee, cennet ehlindendir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki bu hadise baktığımız zaman kardeşlerim insanlara ne olursa olsun eziyet ne yapmayacaksınız etmeyeceksiniz bunda çünkü bunda ne vardır kul hakkı vardır kul hakkı hakkında da Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sadece ve sadece Allah ne diyor buna karışmıyor siz ne yapacaksınız kendi aranızda halledeceksiniz yani yarın kıyamet günü Allah Azze ve Cenle sizi Hakkına tecavüz ettiğiniz kimseyle karşı karşıya getirecek ve tecavüze uğrayan, zulmedilen, kimse sövülen, dövülen mal alınan kimse sizden ne yapacak? Hayır olarak yaptığınızdan alınacak ve en son sizde hiçbir şey kalmayınca kadar böyle devam. İşte iflas eden kişi budur diyor Allah Azze ve Celle. Allah korusun kardeşlerim. Demek ki burada da yine namazın ve sadakanın da üstünlüğü önemini belirtiyor Allah Resûlü Aleyhisselâtü Vassallat. Evet. 120 numaralı hadis, rivayet zayıf kardeşlerim. Onu o şekilde not alalım. 120 numaralı rivayet zayıf. Evet. 121 numaralı rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Konuşusu kötülüklerinden emin olmayabilirse cennete giremez. Evet. Biraz önceki rivayetle benzeşen bir rivayet kardeşlerim. Komşusu kendisinin herhangi her musibetinden veya belasından, sıkıntısından, haksızlıktan, her türlü pisliğinden emin olmayan kimse cennete giremez diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Şimdi kardeşlerim, cennete giremez derken bunu hatırlarsınız daha önceki rivayetlerde de işledik. Cennete giremez derken bunu iki şekilde anlamak gerekir kardeşlerim. Birincisine baktığımız zaman bir kimse komşusuna eziyet etmenin haram olduğunu bildiği halde bunun haram değil de helal olduğunu söylerse o kimse kafir olur. Ve cennete asla gireriz. Neden? Çünkü Allah'ın haram dediğine o ne diyor? Helal diyor. Günahı işlemek başkadır. Günahın yani haram olduğunu bildiğiniz halde işlemek başkadır. Günahın haram olan bir günaha helal demeniz başkadır kardeşler. Adam ne diyor? Evet diyor. Ben haram olduğunu biliyorum ama işliyorum diyor. Öbürü ise hayır canım haram mı olurmuş diyor. Helaldir diyor. İşte içki haram olur mu ya? Helaldir diyor. Kimse nedir? Bu insanı kafiri yapar kardeşler. İkincisine baktığımız zaman bu kimse'nin cezası yani komşusu kendisinin Herhangi bir musibetinden, belasından, sıkıntısından、e, emin olmayan kimse cennete ilk giren kimselerle cennete giremez. Bilakis ne yapılır? Geciktirilir ve Allah'ın dilediği kadar cezasını cehennemde ateşte çeker, günahlarından temizler, ondan sonra cennete girer. Bu ve benzeri rivayetleri bu şekilde anlamak gerekir kardeşlerim. Birincisi eğer Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorsa, helaldir diyorsa... O kimse kafirdir ve asla cennete girmez. İkincisi ise o kimse cezasını çeker ve ilk düğmeyeyle beraber yani cennete giren ilk toplulukla beraber giremez. Daha sonra onun cenneti girmesi ne yapılır? Geçiktirilir. Kardeşlerim, hak mesepinin bu konudaki mezhebi, hak ehlinin bu konudaki mesepi şudur. Bizim anlamamız gereken de şudur. Eğer her kim tevhid üzere ölür, ama büyük günahlarda da ısrarlı bir şekildeyse ve tevhid üzere de ölürse, Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Allah Azze ve Celle dilerse onu cennete önce cennete girdirir,、e, dilerse de ona azab eder daha sonra cennete girdirir. Ehli Sünnet'in büyük günah işleyen ve bununla beraber tevhid olan kimse hakkındaki itikadı budur kardeşler. Anlaşıldı mı? Yani dilerse önce cennete girdirir, dilerse önce azap eder, sonra cennete girdirir. <gülüyor> Kardeşlerim bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Vallahi iman etmiş olmaz, Vallahi mümin olmaz, Vallahi mümin olmaz diye üç kere tekrar ediyor. Diyorlar ki kim ey Allah'ın Rasul? Kim iman etmiş olmaz? Kim mümin olmaz? Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki: "La diyya ya amm ja ruhu be wa iqa'u. Komşusu kendisinin musibetinden, her türlü belasından, sıkıntısından, azasından emin olmayan kimse Vallahi mümin olmaz" diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Alimlerimiz diyor ki kardeşlerim çünkü o kimse komşusuna zarar verir diyor. Ve yine ne yapar? Onun her türlü kusurunu ortaya çıkartır. Ve yine ne yapar? Ona diyor o komşusuna her türlü musibet ve sıkıntının inmesini ister diyor. Öyle bir haset öyle bir kin vardır diyor. Bu da Sıh-ı Akide'ye Veya akidesi bozuk olmayan bir kimsenin yapacağı bir iş değildir kardeşler. Eğer bir kimsе bu şeye sahipse komşusuna zarar veriyorsa veya onun kusurlarını ortaya çıkarıyorsa veya onun ona her türlü musibetin, sıkıntının, dert ve belanın gelmesini istiyorsa demek ki bu kimsenin neyi bozulmuştur, akidesi bozulmuştur kardeş. Çünkü bu, bu yine bu kimsе nedir? Münafık bir kimsе demektir kardeşler. Çünkü mümkün böyle birisi olamaz, mümkün değildir. Veya da ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin、e, haram kıldığı bir şeyi sürekli ne yapmıştır? Adet haline getirmiştir. Allah onu haram kılmıştır ama o onu adet haline sürekli yapar haline getirmiştir ve onda ısrarcı davranmıştır. Bu da ne yapmıştır? Kendisini küfere götürmüştür. Veya da baktığımız zaman bunun da göstergesi nedir? İşte işlediği günahlar bunun habercisidir kardeşler. eğer insan günah işliyorsa dönüp kendisine kalbine bakması gerekir muhakkak akidesinde bir yerde bozukluk, çatlaklık var demektir kardeşlerim. Oturacak güzelce ne yapması gerekir? Tövbe etmesi gerekir. Çünkü işlediği günahlar bunun habercisidir kardeşlerim. Veya da bu günahları ne yapacak ne yapar? <gülüyor> Helal görüyor demektir. Veya da bir başka muratta nedir? Kıh <gülüyor> kıh Allah Azze ve Celle o kimseyi komşuluk hakkını yerine getiren kimselerin bulunduğu cennete sokmayacaktır. O makama edin diyecektir. Demek ki komşusu bu şekilde ona zarar vermek istiyorsa komşusuna veya onun kusurlarını ortaya çıkarmak istiyorsa veya ona her türlü bela, sıkıntı, musibetin gelmesini istiyorsa o kimsene yapmamıştır. Hakikaten akidesi bozuk bir kimsedir veya içinde nifak olan münafık bir kimsedir. Mümin asla böyle ne yapamaz? Bunları asla ve asla yerine getirmez. O kimse de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu gibi mümin olamaz kardeşlerim. Bunlar çok ağır ifadelerdir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyurmuştur. Bunlar da nedir? Müminin yapması ve yapmaması gereken şeylerdir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim.、Evet. Ee, 67 numaralı bab, 122 numaralı hadis. Bir komşu kadın, komşusu kadına koyun paçasını bile hediye olarak verse küçümsemesin.、Evet. Amd Am İbn-i Muaz, büyükannesinden rivayet ettiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedik et. Ey mümin hanımlar, sizden hiçbir kadın yanmış koyun paçasını bile komşusuna vermeyi asla küçümsemeyi azımsamaz. Evet. Kardeşlerim burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, özellikle burada kadınlara hitap ediyor. Çünkü、e, burada ütülenmiş bir koyun paçası yani yanmış değil de、yani、koyun paçasını bildiğim kadarıyla genelde ütülerler bildiğim gibi hani kafa ütülemek veya koyunun kafasını veya hayatlarını ne yaparlar Ütülerler yani ateşte tüyü yakarlar. Tüyü yakarlar. Tüyü yakarlar. Yani orada yakılmış değildi、Hitesi、daha çok. De ütülenmiş、e, kelimesi daha <gülüyor> uzun düşer. Yani yanmış veya yakılmış diye mi tercüme edilmiş? İşte ütülenir. Şey için de şimdi görmediği için insanlar anlıyorlar. Evet. <gülüyor> Burada özellikle、e, kadınlara hitap edilmiş.、E, neden? Çünkü eğer evden bir şey veriliyorsa, özellikle yemek türünde, buna kim ilgilenir? Kadın ilgilenir. Yani onun onu az vermek, çok vermek veya onu biraz daha kaliteli vermek veya kalitesiz veya ne bileyim hani etini fazla etini eksik ne kimlerin elinde? Daha çok kadınların elindedir. Mesela daha önceki rivayette ne demişti Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Yemek çorba pişirdiğiniz zaman et çorbası ne yapın? Suyunu fazla koyun. Komşunuzu da ne yapın ondan ikram edin. O yüzden mutfaktan bir şey çıktığı için yemekle alakalı burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Kadınlara hitap etmiştir. Bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eğer ben diyor bir koyun paçasına davet edilsem muhakkak icabet ederim. Veya diyor bana bir koyun paçası <gülüyor> hediye edilse muhakkak onu davetirim. kabul ederim buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kardeşlerim burada hediyenin veya karşılıksız verilen bir şeyin küçük görülmemesi gerekir. Hediye küçük de olsa büyük de olsa ne yapar? Güzeldir ve aynı zamanda insanı neye alıştırır? Hediyeleşmeye alıştırır. <gülüyor> Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bir hadisinde hayır alışkanlıktır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden insan hayır yapmayı alışkanlık haline getirmesi gerekir kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim tabiinden Ebu Merted isimli bir şahıs Allah ona rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden etkileniyor. Diyor ki Allah Resulü Vesselam Herkes, her insan, insanlar arasında hüküm verilene kadar kendi vermiş olduğu sadakasının gölgesinde durur diyor. Tekrar ediyorum hadisi. İnsanlar arasında hüküm verilene kadar her insan kendi sadakasının gölgesinde durur diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. Kıyamet günü gölgenin ne manaya geldiğini biliyor musunuz kardeşlerim? Allah hazri aleyhisselatü vesselam yedi sınıf insan o gün hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü arşının gölgesinde gölgelendirir diyor ve o yedi sınıfı sayıyor ve o gün herkes günahın izbetinde terab olur diyor aleyhisselatü vesselam demek ki o zaman kıyamet günü gölge hakikaten çok önemli bir mesele kardeşler dümdüz bir alandasınız güneş bir zira yaklaştırılmış ve herkesin kendi nefsiniyle meşgul olduğu bir zamanda siz ne yapıyorsunuz vermiş olduğunuz sadaka'dan sadaka size gölgenik oluyor böyle düşünün Allah nasıllu aleyhisselatü vesselam'un bu sözünden etkilenen Abu Merfet rahimullah eğer diyor bir gün eğer bir hata işlerse hemen gidermiş bir sadaka verilmiş veya sırayı rahim yaparmış kardeşim en ufak bir şeyle de olsa yani bir Bugün hani diyor ya bir çikolata, bir bisküvit veya bir pasta en ufağından、e, gidermiş hemen sadaka verilmiş kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bununla hepimize amel etmeyi nasip eylesin Amin. kardeşlerim. Amin. Demek ki kardeşlerim az da olsa verilen hediye veya alınan hediyenin küçümsenmemesi gerekir. Çünkü insan hediyeleşmek ne diyor Allah Resulü Selam? Tehadu, tehabbu Hediyeleşmek Kişilerin birbirini sevme vesilesidir kardeşlerim. Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve insan kendi maddi gücü nispetinde ne yapar? Hediye verir. Veya insanın hiçbir şeyi yoksa bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm etme, Müslüman kardeşine tebessüm etme sadakadır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Vesselam. Burada da yine komşuluk hakkıyla alakalı onun üstünlüğünden bahsediyor. Allah Resulü、e, Aleyhisselatu Vesselam tıpkı bir önceki rivayetlerde komşusu tok,、e, aç iken kendisi tok olan、e, bizden mümin değildir buyurduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Evet. Demek ki ufak da olsa insanın E, hediye vermesi nedir? Güzel bir şeydir ve hediyeleşmekte sünnettir. Herkesin、e, gücü nispetinde. Evet. 123 numaralı rivayet. Ebu Hureyre radiyallahu anh, radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımlar! Ey Müslüman hanımlar! Bir koyun paçası dahi olsa bir komşu kadın komşu kadına verdiği hediyeyi adımlamasın. Evet. Evet. Bir önceki rivayetle aynı şeyde Kardeşlerim başka bir rivayette、e, Kelime olarak farklı bir kelime kullanılmış Burada nasıl koyun paçası manasına geliyorsa Bir diğer rivayette Eti az olan kemik manasına gelmektedir Yani başka bir rivayette Bir kimse bir kadın、e, komşusu kadın komşusuna、e, et Kemiği az olan bir et parçasını dahi ne yapmasın、e, hor görmesin ona、e, versin şeklindedir ki kardeşlerim hafız evine hacar rahimullah. Bu hadisle alakalı diyor ki çünkü hadis bukhari de geçiyor. Bununla、e, budür aslında、e, ufak bir şeyin hediye edilmesi ve onun kabili ile alakalı bir şeydir diyor. Yani burada hakikaten yani koyun parçası hediye etme、e, Manasını illa da gelmez diyor. Çünkü halk arasında genellikle bu tür şeyler hediye edilmez demiş. Ve bu konuda da hediye edilen kimse de az bir şey dahi olsa onu ne yapmaması gerekir? Azımsamaması gerekir. Ve yine insanların çünkü az da olsa insanın hediye vermesi hiç vermemesinden nedir? Çok daha hayırlıdır demiştir Hafızı bin Hacer rahimahullah. Evet,、e, 68 numaralı Bamp, 124 numaralı hadis. Komşunun şikayeti. Ebu Hureyve'den rivayet edildiğine göre bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim bir komşum var, bana eziyet ediyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İlk evindeki eşyalarını yolun üzerine çıkart. Adam gidip eşyasını çıkardı. Bunun üzerine insanlar adamın çevresine toplandılar. ''Onlar senin bu halin nedir?'' dediler. Adam da, ''Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor.'' diyerek durumu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Bunun üzerine bana, ''Git de eşyalarını yola çıkar.'' dedi. Orada bulunanlar şöyle demeye başladılar. ''Allah'ım ona lanet et, Allah'ım onu rezil et.'' Bütün bu olanlar eziyet eden komşusuna ulaştı. Ona gelip şöyle dedi. ''Evine dön, de Allah'a yemin ederim sana asla eziyet etmeyeceğim.'' Evet. Evet. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü benim bir komşum var ve bana eziyet ediyor. <gülüyor> Kardeşlerim bu rivayete bakıldığı zaman demek ki bazı durumlarda gıybet etmek neymiş? Caiz. Caizmiş. Ve burada şikayet ettiğiyle aslında burada zulmün ve düşmanlığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Ve demek ki burada da yine Emirle veya başımızdaki kimselerle istişare yapma veya toplumu ilgilendiren meselelerde istişare yapmaya bir delil vardır. Allah Rasulü diyor ki git ve eşyalarını, ev eşyalarını ne yap yola çıkar diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi burada kardeşlerim. aradaki sıkıntının, düşmanlığın veya musibetin devam etmesi için ne vardır? Bir istişare vardır ki soru soran kimseye bu şekilde ne yapıyor? Yol gösteriyor. Bunun üzerine adam gidiyor, ev eşyalarını sokağa çıkartıyor ve insanlar toplanıyor ve diyorlar ki niye böyle yaptın, senin durumu nicedir dediklerinde benim bir komşum var ve bana eziyet etmektedir. Ben de gittim bunu Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'a haber verdim ve Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam da git ve eşyalarını yola çıkar buyurdu diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'a böyle dediğini haber veriyor. Burada da kardeşlerim demek ki bir Müslüman Müslüman kardeşine ne yapmamız gerekiyor, ne yapması ihtimam göstermesi gerekir ki burada aslında toplumsal bir yarayı Ee, engellemeye veya、e, işte、zulmün ve düşmanlığın、e, zıttı olarak toplumu galayana getirme vardır kardeşlerim. Çünkü yapılan her ne kadar şahsi bir davranış da olsa insanlar toplum olarak bunu gördükleri zaman ne yapıyorlar? Toplum olarak toplumca、e, etki tep、e, tepki olduğu zaman çok daha ne oluyor?、E, daha etkileyici oluyor. Baş bir zulüm. Olay çözülüyor ve maalesef günümüzde kafiler bunu çok güzel beceriyorlar kardeşler. Yani günümüzde yaşadığımız gibi birdenbire halkı galayana getirerek toplumsal bir ayaklanma yapıp ne yapıyorlar? İstediklerini elde etme yoluna gidiyorlar. İnsanlar bunu gördükleri zaman diyorlar, dediler ki: Allahım ona lanet et, Allahım onu rezil, rüşvay et dediler diyor. Kardeşlerim lanet kelimesi aslında Allah'ın rahmetinden kovulma demektir ve insanlar tarafından bakıldığı zaman da kötü söze söme veya bet doa manalarına gelmektedir. Demek ki burada belli bir kişiye lanet etme veya o kimseye bet doa etmenin cevabı vardır ki burada da kardeşlerim bir Müslüman kimseye zulüm, zalim olsa da ...mazlum olsa da... ...nebevi bir anlayışla... ...Müslümana...、E, ...yardım etme ve takva üzere... ...yardımlaşma vardır. Evet. İnsanların böyle dediği... ...yani insanlar... ...kendisine ne yapıyor lanet etmeye... ...ve bedde okumaya başladılar. Komşusu bunu duyunca... ...hemen geliyor komşusuna... ...ve diyor ki evine dön... ...vallahi artık ben sana... eziyet etmeyeceğim diyor o kimseye evet bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki eğer bir kimse kendisine getirilen naslarla delillerle、e, adam olmuyorsa veya azgınlığına son vermiyorsa demek ki ona bu şekilde e, yollarla e, ne yapmak gerekiyor edeplendirmek yola getirmek gerekiyor kardeşlerim hani derler ya mus ile uslanmayana etmeli tektir Tektirile Usanmayanın hakkı kötektir. Bazen hakikaten güzel bir nebibi metot gösteriyor Allah Azze ve Celle ve böyle bir yolla o zulmü, o düşmanlığı ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor Aliye Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet devam edelim. 125 numaralı rivayet. <gülüyor> Ebü Evlija Hayreddin Allah'ın da razı olsun rivayete dediğini göre şöyle demiştir. Bir adam Komşumuzu Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem'e şikayet etti. O da adam'a evinin eşyalarını herkesin gelip geçtiğin yolun üzerine koy. İnsanlardan kim bu eşyaya uğrasa onuna lanet ve belki de öldürüldü. Evet. Bu eşyaya o her uğrayan o kötü komşu, komşiyer lanet etmeye başladı. Bunun üzerine kötü komşu Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip, insanlardan karşılaştığım bu lanetin sebebini bildirdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Gerçekten Allah'ın laneti insanların lanetinin üzerindedir.'' buyuruyor.、Evet. Sonra bu adam şikayet eden komisuna ''Artık benim evliyetimden korunmuş oldun.'' veya buna benzer söz söyledi. Evet, birinci rivayete benzer bir rivayet. Bir adam Allah Rasulü'yle selama geliyor ve komşunu şikayet ediyor. Allah Rasulü'yle selam da eşyalarını, ev eşyalarını al yola çıkartıyor. Ve böylelikle her gören ona lanet etsin diyor. Ve onu her gören kimse de kötü komşusuna lanet etmeye başlıyor. Demek ki kardeşlerim burada laneti hak eden kimseye, lanet ehline sırf onu edeplendirmek için ne yapılırmış? Eğer hak ediyorsa lanet etmek gerekiyormuş kardeşlerim. Adam Allah Resulüne geliyor ve diyor ki Allah'ın Resulü. İnsanlar niye lanet ediyorlar? Yani insanlardan karşılaştığım ne? Allah Resulü diyor ki muhakkak ki Allah'ın lanet etmesi insanların lanet etmesinin, lanet etmesinin üzerindedir. Demek ki kardeşlerim burada Allah Resulü Aleyhisselam orada bir imam, bir lider, bir önder konumunda. Eğer bir kimse gelmiş size şikayetinizi bildir şikayetini bildirmişse o kimseyi ne yapacaksınız? Onu sonlandırana kadar devam ettireceksiniz. Ha biri geldi tamam yaptım değil. Sonuna kadar o işi ne yapacaksınız? Sonlandır, sonlandıracaksınız, yani sonunu getireceksiniz. Eğer bir kimsenin, bir Müslümanın sıkıntısı varsa ve size de gelmişse, size de yapabilecek güçte seviyede iseniz, onu sonlandıranana kadar ne yapacaksınız? Ta ki sonuç alana kadar devam ettireceksiniz. Yani başınızdan savmak için tamam şöyle böyle demeyeceksiniz. Yapabiliyorsanız onu sonuna kadar ne yapacaksınız? Devam edeceksiniz. Sonra şikayet eden, şikayet,、e, şikayet eden diyor ki, tamam artık、e, yeter. Bu da ne yapıyor? E, i̇şi e, sonlandırıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o şekilde zulmü ortadan kaldırmış oluyor. Evet, 126 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşler. Onu o şekilde not alalım. 126 numaralı rivayet zayıf. Evet, 69 numaralı、no、bak, 127 numaralı hadis. <gülüyor> Komşusu evinden çıkmaya karar azar veren kimse. Sevvan radyoalan şöyle derdi: Üç günden fazla darbunlukları devam ettiyse iki adamdan biri helap olur. Eğer bu hal üzerine ikisi de ölürse her ikisi birden helap olmuşlardır. Komşusuna evinden çık, çıkıncaya dek rul neden ve ona. baskı yapan kimse muhakkak halak olmuştur. Evet. Sevban radıyallahu anh'u diyor ki kardeşlerim iki kimse üç günden fazla dargın kalırsa buradaki hadis rivayette geçen dargınlık kelimesi aslında birinden uzaklaşma ve her türlü konuşmayı alakayı kesme manasına gelmektedir kardeşlerim. Aslında şeyi hecretmek manasındadır. Yani onunla uzaklaşma, ondan uzaklaşma ve onunla bir daha konuşmama. Ki konuyla alakalı olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla küstürmesi veya ondan uzaklaşıp konuşmayı kesmesi helal değildir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki rivayette neden üç gün hiç dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Yani bazı şeyler vardır ki hakikaten içi hikmet doludur kardeşlerim. Çünkü belki de o üç gün içerisinde kişinin diğer kişiye olan siniri, öfkesi, kırkını ne yapabilir hala taze olabilir. Ama aradan üç gün geçtiği zaman adam ne yapar? Sakinleşir. Artık gider kardeşinden özür diler veya birileri aracı olarak ne yapabilir? E, aralarını düzeltir. Burada da hakikaten、e, çok ilahi bir hikmet vardır kardeşlerim. Daha sonra yani her ikisi de küs olduğu halde ondan birisi ölürse biri veya her ikisi de ölürse demek ki kardeşlerim küs olan kimse burada ne yapması gerekir?、E, küslüğü bitirmeye、e, özen göstermesi gerekmektedir. Ve ne yapar? Muhakkak ki ikisi de kötü amellerinden dolayı ateş onlara gerekli olur diyor Allah Resulü、e, Aleyhisselatü Vesselam. Ve <gülüyor> bir kimse de diyor komşusuna zulmeder veya ona zorla istediğini yaptırırsa ve bu sayede onu evinden çıkmaya zorlar ise bu da ne yapar? Muhakkak diye o da ateş ona zorlar. Bir yaptığı kötü amelden dolayı ateş ona gerekli olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ribayetin sonunda bir kimse de komşusuna zulmeder veya ona zorla istediğini yaptırır hatta diyor evinden çıkmasına kadar zorlarsa o kimse de ateşe girer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. 70 numaralı bab, 128 numaralı rivayeti alalım. Böylelikle komşulukla alakalı rivayetler de bitirmiş oluyoruz. Evet. Mücahid'den rivayet edildiğine göre o şöyle anlatmıştır. Abdullah İbni Amr'ın yanındaydın. Kölesi de bir koyun yüzüyordu. Kölesi de bir koyun yüzüyordu. Abdullah İbni Amr dedi ki, ey genç, işini bitirdiğin zaman dağıtmaya Yahudi komşumuzdan başla. Oradaki topluluktan bir adam Yahudiye adam Yahudiye mi vereceksin? Allah seni İslah etsin dedi. Abdullah ibn Amr şöyle cevap verdi: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin komşuya iyi tavsiye ettiğini işittim. Hastala korktuk, Yahut zannettik ki komşiyi komşuya mirasçı kılacağım. Evet. Daha önce de işlediğimiz bir rivayet ee, kardeşlerim. sahabenin ve ondan sonraki insanların tabinin、e, bu tür rivayetlerinden anlayışını veya bu tür rivayetleri nasıl hayatlarında uyguladıklarını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Ki Abdullah İbni Amr radıyallahu anh、e, hizmetçisi veya bir delikanlı koyun kesiyor ve koyun yüzüyor ve diyor ki işini bitirdiğin zaman Yahudi komşumuzdan diyor, et dağıtmaya başla. Oradan bir adam diyor ki, Yahudi mi? Allah seni ıstahetsin. Bunun üzerine diyor ki sahabe, ben Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı komşuya vasiyet, etme, vasiyet ederken iyilik etmeyi söylerken emrederken buyurdum. Hatta biz zannettik ki, hatta Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı, neredeyse komşuyu komşuya. Mirasçı kılacağını zannettim Allah'ın emriyle daha önce işlediğimiz、e, rivayette. Kardeşlerim burada、e, bak başlığımız neydi? Yahudi komşu. Aslında bundan anlaşılması gereken şu kardeşlerim. Bir Müslümanın eğer Yahudi bir komşusu olursa ne yapması gerekir? Ona nasıl muamele etmesi gerekir? Aslında bak başlığı bunu demek istiyorlar. Burada da cevabını alıyoruz kardeşlerim. Demek ki、e, bir Müslüman eğer Yahudi komşusu olursa ona ne yapabilir、e, ikramda bunu yapabilir. Şimdi rivayette dikkat ettiyseniz topluluktan bir adamdir ki Yahudi mi? Allah seni aslahet. Eğer bir kimseyi zannınızca hak üzere olduğunu zannetmiyorsanız yani bahtın üzereyse ona ne yapıyorsunuz? Doğa ederek onun gönlünü önce alarak, sonra onun ne yapıyorsunuz、o、söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. Bu da güzel ustulardan bir tanesi. Ama bugün Türk toplumunda Allah seni ıslahetsin ve Allah hidayet etsin dediğiniz zaman ben işte gavur muyum veya ben sapık mıyım gibi sözler. Ha bunu Türkçe'de nasıl söylersiniz bilmiyorum. Allah iyiliğini versin, belki gider. Öyle mi? Olabilir. yani kardeş Allah senin iyiliğini versin bu yaptığın、e, böyle mi yani bu mu diyerek、yani、demek ki toplumda giden üsluplarla <gülüyor> güzel üsluplarla bunu bu şekilde söylemek gerekir lan ne yapıyorsun falan filan böyle birdenbire hata yapılan şeyin üstüne de saldırmamak gerekiyor çünkü bazı şeyler hata bile olsa hatayla yapılsa bile sizde ona、e, kötü söz söylediğiniz zaman adam kabul etmiyor、diye. ama güzel bir üslupla kardeş Allah iyiliğini versin İşte bu böyle değil gibi güzel üslup kullanmak gerekir kardeşlerim. Ee, burada da yine bir eğer komşu Yahudi de olsa, müşrik de olsa eğer onun fitnesinden eminseniz veya emin olmak için ne yapabilirsiniz? Hediye、e, verebilirsiniz, iyi davranabilirsiniz, davranmanız gerekir. Allah hepimize hayır versin. Evet böylelikle kardeşlerim ee, İmam Bukhar Rahimullah'ım. El Edeb-ül Müfret kitabının komşulukla alakalı getirdiği rivayetleri de burada bitirmiş olduk. Kitabımız tabi devam ediyor inşallah. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizde amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi 私たちはあなたの声を聞いてください。あなたの声を聞いてください。あなたの声を聞いてください。あなたの声を聞いてください。あなたの声を聞いてください。あなたの声をーいてください。